Yusuf Suresi Necm 195 Erif, Lam, Ra İşte bu o apaçık açıklayıcı kitabın ayetleridir. Şüphesiz ki biz onu akledersiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle biz sana kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki sen bundan önce kesinlikle bu konu hakkında duyarsız, bilgisizlerdendin. Hani bir zaman Yusuf babasına, Babacığım, şüphesiz ben on bir yıldız, güneş ve ayı gördüm. Onları bana boyun eğip teslimiyet gösterirlerken gördüm demişti. Babası, yavrucuğum. Gördüğünü kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar. Şüphesiz şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Ve işte böyle, Rabbin seni seçecek ve sana olayların, sözlerin ilk anlamlarının ne olduğuna dair bilgiler öğretecek. Bundan önceki iki atana, İbrahim'e ve İshak'a tamamladığı gibi nimetini sana ve Yakup soyuna tamamlayacaktır. Şüphesiz ki Rabbin çok iyi bilendir En iyi yasa koyan bozulmayı iyi engelleyen sağlam yapandır dedi Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde soranlar isteyenler için nice alametler göstergeler vardır Hani Yusuf'un kardeşleri bir zaman Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgili Biz de güçlü ve tutkun bir grubuz Şüphesiz babamız kesinlikle çok açık çıkmaz bir yoldadır. Yusuf'u öldürün ya da bir yere atın ki babanız hepten size kalsın. Sonra da siz salih bir toplum olursunuz demişlerdi. Onlardan bir sözcü, Yusuf'u öldürmeyin. Onu o kuyunun dibine bırakın da oradan geçen kafilenin biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın dedi. Onlar dediler ki, Ey babamız sen bize Yusuf için neden güvenmiyorsun halbuki biz kesinlikle onun iyiliğini istiyoruz. Yarın onu bizimle beraber gönder de bol bol yesin oynasın ve şüphesiz biz onu kesinlikle koruyucularız. Babaları dedi ki onu götürmeniz beni üzer ve siz ona karşı duyarsız ilgisizken onu kurt yemesinden korkarım. Yusuf'un kardeşleri dediler ki Andolsun ki biz böyle güçlü kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse o zaman şüphesiz biz kesinlikle zarara kayba uğrayıp acı çekenlerden olmuş oluruz. Sonunda Yusuf'un kardeşleri Yusuf'u götürdüler ve hep birlikte o kuyunun dibine bırakmaya karar verdiler. Biz de Yusuf'a vahy ettik. Andolsun ki sen onlara ileride ''Onlar hiç farkında değilken bu işlerini haber vereceksin.'' Ve akşam vakti ağlayarak babalarına geldiler. Onlar dediler ki, ''Ey babamız, şüphesiz biz yarış yaparak gittik. Yusuf'u da eşyamızın yanına bırakmıştık. Bir de baktık ki onu kurt yiyivermiş ve biz doğru kimseler olsak da sen bize inanmazsın.'' Bir de gömleğinin üzerinde yalandan bir kan getirdiler. Babaları dedi ki, tam tersine, nefisleriniz aldatıp size bir iş yaptırtmış. Artık güzel bir sabır. Bu anlattıklarınıza karşılık yardımına sığınılacak olan ancak Allah'tır. Ve bir yolcu kafilesi geldi de sucularını gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, hey Müjde, işte bir oğlan dedi. Ve onu bir ticaret malı olarak gizleyip korudular. Allah ise onların ne yapacaklarını biliyordu. Ve onu düşük bir fiyata, birkaç gümüş paraya sattılar. Onlar Yusuf'un satılmasında azla yetinenlerden idiler. Ve onu satın alan Mısırlı kişi karısına bunun yerini şerefli tut bize yararlı olabilir ya da onu evlat ediniriz dedi. Ve biz Yusuf'u böylece yeryüzünde yerleştirdik ve kendisine olayların, sözlerin ilk anlamlarının ne olduğuna dair bilgileri öğretelim diye. Ve Allah emrinde galiptir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ve Yusuf tam erginlik çağına gelince kendisine bilgi ve hüküm verdik. Ve işte biz Güzelleştirenlere böyle karşılık veririz. Ve evinde bulunduğu hanım, onun nefsinden murad alıp yararlanmak istedi. Kapıları dedi ve haydi beri gel dedi. Yusuf, Allah'a sığınırım. Kesinlikle kocan benim efendim. Rabbim, Allah benim mevkimi güzel yaptı. Şüphesiz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar iflah olmazlar dedi. Ve andolsun o hanım ona niyeti kurmuştu. Eğer Yusuf Rabbinin açık kanıtını görmeseydi o kadına niyeti kurmuştu. Ondan fuhşu ve fenalığı uzak tutalım diye böyledir. Şüphesiz o bizim arıtılmış kullarımızdandı. Ve ikisi de kapıya koştular. Hanım onun gömleğini arkadan yırttı. Ve kapının yanında o hanımın efendisiyle karşı karşıya geldiler. O hanım, senin ehline kötülük yapmak isteyen kişinin cezası, zindana atılmaktan veya acıklı bir azaptan başka ne olabilir dedi. Yusuf, o benden, kendimden yararlanmak istedi dedi. Ve o hanımın yakınlarından bir şahit, şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa, hanım doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Ve eğer Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmışsa, hanım yalan söylemiştir. Yusuf da doğrulardandır. Artık ne zamanki Yusuf'un efendisi, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu gördü, şüphesiz bu siz kadınların fendinizdendir. Gerçekten de sizin fendiniz çok büyüktür. Yusuf, sen bundan vazgeç. Kadın, sen de günahın için bağışlanma dile. Şüphesiz sen hata edenlerden oldun dedi. Şehirde kadınlar da, Aziz'in karısı delikanlısının nefsinden murad almak istermiş. Kesinlikle sevgi onun yüreğine işlemiş. Şüphesiz biz kesinlikle onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Sonra Aziz'in karısı onların gizliden gizliye dedikodu yaydıklarını işitince, Onlara elçi gönderdi ve onlara yastık, meyve, şahane bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine bir bıçak verdi ve çık karşılarına dedi. Ve şimdi onlar Yusuf'u görür görmez onu gözlerinde çok büyüttüler ve ellerini kestiler. Ve haşa, Allah için bu bir beşer değil, ancak çok şerefli bir melektir. Haşa bu satın alınmış bir köle değil ancak çok şerefli bir prensdir dediler. Aziz'in karısı işte bu gördüğünüz beni hakkında kınadığınızdır. Andolsun ki ben bunun nefsinden yararlanmak istedim de o namuslu davrandı. Yine andolsun ki kendisine emrettiğimi yapmazsa kesinlikle zindana atılacak ve kesinlikle itibarsızlığa uğrayanlardan olacaktır dedi. Yusuf. Rabbim zindan bana bunların beni davet ettikleri şeyden daha sevimlidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen ben onların tuzağına düşerim ve cahil kimselerden olurum dedi. Bunun üzerine Rabbi ona cevap verdi de ondan onların tuzaklarını döndürdü. Şüphesiz o, evet o hakkıyla işitenin, hakkıyla bilenin ta kendisidir. Sonra bu kadar delili gördükten sonra bir süre için onu zindana atmaları açığa çıktı. Ve zindana onunla birlikte iki delikanlı girdi. Onlardan birisi, ''Şüphesiz ben kendimi şarap sıkarken gördüm.'' dedi. Öteki de, ''Şüphesiz ben başımın üstünde ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm. Bize bunun teviline haber ver.'' Şüphesiz biz seni iyilik, güzellik üretenlerden görüyoruz dedi. Yusuf, size yiyecek olarak verilecek bir yemek gelmeden önce onun tevilini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği şeylerdendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir toplumun ki onlar ahireti bilerekle dedenlerin inanmayanların ta kendileridir, dinini, yaşam tarzını terk ettim. Ve atalarım, İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine, yaşam ilkesine uydum. Bizim Allah'a hiçbir şeyi ortak tutmamız olmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara bir armağanıdır. Ve lakin insanların çoğu kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödemiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Ayrı ayrı birçok Rabler mi daha hayırlı yoksa her şeye hakim ve galip olan bir tek Allah mı? Sizin onun aslarından o taptıklarınız, sizin ve atalarınızın uydurduğu bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Bunlara tapmanız konusuna Allah hiçbir delil indirmiş değildir. Hüküm ancak Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. İşte bu, dost doğru koruyan dindir. Fakat insanların çoğu bilmiyorlar. Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak, diğeri de asılacak da kuşlar onu başından yiyecekler. İşte hakkında fetva istediğiniz iş gerçekleşti dedi. Ve Yusuf o iki kişiden kurtulacağını kesin olarak bildiği kişiye, efendi hükümdar edindiğin kişinin yanında beni an dedi. Sonra benliği ona hatırlatmayı terk ettirdi. Böylece Yusuf beş on sene zindanda kaldı. Büyüküm dedi ki. Şüphesiz ben yedi yıldız ineğin, yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler, siz görüntü, vizyon tabir ediyorsanız beni bu görüntü hakkında ikna edip aydınlatın. İleri gelenler dediler ki, karma karışık görüntülerdir. Bizse böyle karma karışık görüntülerin tevilini bilenler değiliz. Ve o ikiden kurtulmuş olan kişi iş işten geçtikten sonra anarak dedi ki ''Ben size o görüntünün kesin olarak neyi ifade ettiğini haber veririm. Hemen beni gönderin.'' Yusuf ''Ey doğru sözlü! Bize insanlara bilgilenerek dönmem ve onların öğrenmesi için yedi semiz ineği yedi cılız inek yiyor.'' Ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak hakkında ikna edici bilgi ver. Yusuf dedi ki, Yedi sene adet üzere ziraat edeceksiniz. Her türlü gıda ürününü üreteceksiniz. Sonra da ürettiğiniz ürünleri yiyeceğiniz miktar hariç başağında bırakınız. Stoklayınız. Sonra onun arkasından yedi kurak sene gelecek. Bu kurak seneler, Önceki biriktirdiklerinizin biraz saklayacağınızdan başkasını yiyecek. Sonra da onun arkasından bir sene gelecek ki, insanlar onda yağmura kavuşacak ve onda sıkıp sağacaklar. Zeytinyağı, üzüm suyu, pekmez gibi gıdaya da kavuşacaklar. Hayat normale dönecek. Ve o hükümdar, onu bana getirin dedi. Sonra ne zamanki elçi Yusuf'a geldi, Yusuf ona dedi ki, Efendine geri döndü ona sor bakalım. O ellerini kesen kadınların zoru neymiş? Hiç şüphe yok ki Rabbim onların oyunlarını çok iyi bilir. Hükümdar Yusuf'un nefsinden murad almaya kalktığınız zaman durum neydi dedi. Kadınlar: "Haşa! Allah için biz onun aleyhinde hiçbir fenalık bilmedik." dediler. Aziz'in karısı da Şimdi hak bir hakikat olduğu gibi ortaya çıktı. Onun nefsinden ben murad almak istedim. O ise şeksiz, şüphesiz doğrulardandır. İşte bu, Yusuf'un ıssız bir yerde benim ona hainlik etmediğimi ve kesinlikle Allah'ın hainlerin hilesine kılavuz olmadığını bilmesi içindir. Ve ben nefsimi temize çıkarmıyorum. Şüphesiz ki nefis, şiddet ve kötülüğü emredendir. Ancak Rabbimin esirgediği kimse müstesnadır. Şüphesiz ki, Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir, dedi. Ve hükümdar, onu bana getirin, onu kendim için atayayım, dedi. Sonra onunla konuşunca da, şüphesiz sen bugün yanımızda gerçekten önemli bir mevki sahibisin, güvenilir birisin, dedi. Yusuf dedi ki, Beni yeryüzünün hazineleri üzerine görevlendir. Şüphesiz ki ben iyi koruyan, çok iyi bilenim. Ve işte biz böylece Yusuf için o yerde iktidar, ülke yönetimi verdik. Neresinde isterse orada konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz ve iyilik edenlerin ödülünü kaybetmeyiz. Ve iman eden ve Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için elbette ahiret ödülü daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri geldiler de onun yanına girdiler. O onları hemen tanıdı. Onlar ise onu tanımayan kimselerdi. Ne zaman ki onların teçhizatlarını hazırladı, babanızdan olan kardeşinizi bana getirin. Görüyorsunuz ya ben ölçeyi tam ölçüyorum. Ve ben konuk ağırlayanların en iyisiyim. Siz eğer onu bana getirmezseniz bir daha size hiç tahıl yok. Yanıma da yaklaşmayın dedi. Onlar onu babasından istemeye çalışacağız ve şüphesiz biz kesinlikle yapanlarız dediler. Ve Yusuf memurlarına ailelerinin yanına dönünce farkına varmaları için ve yine gelmeleri için sermayelerini yüklerinin içine koyu verin dedi. Böylece babalarına döndükleri vakit ey babamız bizden tahıl men edildi bize zahire verilmeyecek onun için bu kez kardeşimizi bizimle gönder ki tahıl alabilelim ve biz onu kesinlikle koruyacağız dediler. Babaları dedi ki ben onu size emanet eder miyim bundan önce kardeşini Yusuf'a emanet ettiğimde olan gibi olması başka İşte Allah en hayırlı koruyandır. Ve o merhamet edenlerin en merhametlisidir. Ve yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş olarak buldular. Dediler ki, ey babamız daha ne isteriz? İşte sermayelerimiz bize iade edilmiş. Bununla ailemize zahire alır getiririz. Kardeşimizi de koruruz. Üstelik bir deve yükü daha fazla zahire alırız. Bu aldığımız çok kolay pek az bir tahıldır. Babaları dedi ki, etrafınız kuşatılmadıkça, hepiniz çaresiz kalmadıkça, onu bana kesinlikle getireceğinize dair Allah'tan bir üstlenme vermedikçe, onu kesinlikle sizinle birlikte göndermem. Onlar babalarına teminatlarını verince, babaları, bu söylediklerimize Allah, belirli bir programa göre ayarlayan ve bu programı koruyarak, destekleyerek uygulayandır dedi. Ve dedi ki, ''Ey yavrularım, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ben Allah'tan hiçbir şeyi sizden gideremem. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Ben sadece O'na sonucu bıraktım. Artık sonucu bırakanlar da sadece O'na sonucu bırakmalıdırlar.'' Ve ne zamanki şehre vardılar... O zaman babalarının kendilerine emrettiği şekilde girdiler. Bu onlar hakkında Allah'tan hiçbir şeyi önleyemezdi. Bu sadece Yakub'un içinden geçirdiği bir isteğin gerçekleşmesi oldu. Ve şüphesiz o ona öğrettiğimiz için bilgi sahibiydi. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Ve Yusuf'un yanına girdikleri vakit Yusuf kardeşini yanına aldı. ''Şüphesiz ben senin kardeşinin ta kendisiyim. İşte bundan dolayı onların yapmış olduklarına üzülme.'' Sonra Yusuf onlara önemli eşyalarını, malzemelerini hazırlayınca su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir müezzin, ünleyici seslendi. ''Ey kervan, şüphesiz siz kesinlikle hırsızsınız.'' Kafile onlara dönerek ''Ne kaybettiniz?'' dediler. Görevliler dediler ki, Hükümdarın su kabını kaybettik ve onu getirene bir yük zahire var. Ben de buna kefilim. Kafile, Allah'a yemin ederiz ki kat'i surette siz de bildiniz ki biz yeryüzünde burada kargaşa çıkarmak için gelmedik. Biz hırsızlar da değiliz dediler. Görevliler, eğer yalancılar iseniz hırsızlık edenin cezası nedir dediler. Kafiledekiler dedi ki, onun cezası kimin yükünde çıkarsa, işte kendisi onun cezasıdır. O alıkonur, bedelini kendisi öder. Biz yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara işte böyle ceza veririz. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin kabından önce onların kaplarını aramaya başladı. Sonra su kabını kardeşinin kabının içinden çıkardı. İşte Yusuf'a biz böyle bir oyun öğrettik. Melik'in dininde, ülkenin yasalarında kardeşini alıkoymasına imkan yoktu. Ancak Allah dilerse o başka. Biz dilediğimiz kişileri derecelerle yükseltiriz. Ve her bilgi sahibinin üstünde bir daha iyi bilen vardır. Kafiledekiler dedik ki, Eğer o çalmışsa, andolsun daha önce bunun kardeşi de çalmıştı. O vakit Yusuf bunu kendi içine attı ve onlara bunu hiç belli etmedi. Siz çok fena bir mevkidesiniz. Nitelediğiniz şeyi Allah en iyi bilendir dedi. Onlar dediler ki, Ey aziz, şüphesiz ki bunun çok yaşlı bir babası var. Onun için onun yerine bizim birimizi al. Şüphesiz biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Yusuf dedi ki, Eşyamızı yanında bulduğumuzdan başkasını yakalamaktan, alı koymaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz öyle yaparsak kesinlikle yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar oluruz. Artık ne zamanki ondan ümit kestiler, o zaman fısıldaşarak bir yana çekildiler. Büyükleri dedi ki, Babanızın sizden Allah adına ait aldığını ve daha önce Yusuf konusunda aşırı gittiğinizi bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya Allah hakkında bir hüküm verinceye kadar ben artık buradan ayrılmam. Ve Allah hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Siz dönün de babanıza deyin ki, Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık yaptı, hırsızlıkla suçlandı. Biz de ancak bildiğimize şahitlik ettik ve biz görülmeyenin, duyulmayanın, sezilmeyenin bekçileri değiliz. Hem içinde bulunduğumuz kente ve içlerinde geldiğimiz kervana sor ve şüphesiz ki biz kesinlikle doğru kimseleriz. Babaları dedi ki, aksine nefisleriniz sizi aldatıp bir işe sürüklemiş. Artık güzel bir sabır. Umarım ki Allah üçünü, Yusuf'u, küçük kardeşini ve büyük kardeşini birden bana getirir. Şüphesiz o, en iyi bilenin, haksızlık ve kargaşayı engellemek için konulmuş, kanun, düstur ve ilkeleri koyanın ta kendisidir. Ve Yakup, onlardan yüz çevirdi. Ve, vah Yusuf'la olan hasretim vah dedi. Ve üzüntüden iki gözü bembeyaz oldu, sararıp soldu, ederleşti Artık Yakup, yutkundukça yutkunan, derdini içinde tutan biri oldu. Dediler ki, Allah'a yemin olsun ki sen Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda eriyip gideceksin, yahut değişime, yıkıma uğrayanlardan olacaksın. Yakup dedi ki, ben içimi doldurup taşan özlemimi, kederimi Allah'a şikayet ediyorum. Ve ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Ey oğullarım gidin de Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmeyin. Kesinlikle kafirler Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek rededenler toplumundan başkası Allah'ın vereceği ferahlıktan ümit kesmez. Sonra Yusuf'un huzuruna girince dediler ki Ey aziz! Bize ve ehlimize sıkıntı dokundu Ve biz az bir sermaye ile geldik Sen bize yine ölçek ver Ve bize sadaka da ver Şüphesiz Allah sadaka verenlere karşılıklar verir Yusuf dedi ki Siz cahiller iken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz? Yusuf'un kardeşleri Yoksa sen sahiden Yusuf musun dediler Yusuf ben Yusuf'um bu da kardeşim, kesinlikle Allah bizi nimetlendirdi. Şüphesiz kim Allah'ın koruması altına girer ve sabrederse artık hiç şüphesiz Allah iyi güzel işler yapanların ödülünü kaybetmez dedi. Onlar dediler ki, Allah'a yemin olsun Allah seni gerçekten bize üstün yaptı ve biz gerçekten hatalılar idik. Yusuf dedi ki, Bugün size bir ayıplama ve azarlama yoktur. Allah sizi bağışlasın. O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne koyun. O ayıplanan, dalga geçinen hastalıktan kurtulmuş hale gelir, derlikten kurtulur. Ve bütün ailenizi bana getirin. Ve ne zamanki kafile ayrıldı, babaları dedi ki, eğer bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu buluyorum. Dediler ki vallahi şüphesiz sen hala o eski şaşkınlığındasın. Fakat ne zamanki gerçekten müjdeci geldi gömleği Yakup'un yüzüne koydu. Hemen ayıplanan dalga geçilen hastalıktan kurtulmuş hale geldi. Ben size demedim mi? Ben Allah'tan sizin bilmediklerinizi bilirim dedi. Dediler ki Ey babamız bizim için günahlarımıza bağışlama dile. Şüphesiz biz hatalılar idik. Yakup dedi ki: Sizin için Rabbim'den ileride bağışlanma dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayıcının, çok merhamet edicinin ta kendisidir. Ne zaman ki onlar Yusuf'un yanına girdiler, işte o zaman Yusuf anasını ve babasını kucakladı, bağrına bastı, yanına aldı. Ve Allah'ın dilemesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ve anasıyla babasını yüksek bir taht üzerine yükseltti. Ve hepsi boyun eğip teslimiyet göstererek onun için yere kapandılar. Ve Yusuf, babacığım işte bu durum o gördüğümün tevilidir. Gerçekten Rabbim onu hak kıldı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra beni zindandan çıkarmakla ve sizi çölden getirmekte Rabbim bana hakikaten ihsan buyurdu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeye armağan vericidir. Şüphesiz o en iyi bilen hüküm koyanın ta kendisidir. Rabbim sen bana hükümdarlık verdin. Ve bana olacakların sözlerin ilk anlamlarının ne olacağı bilgisinden öğrettin. Gökleri ve yeri yoktan var eden. Sen benim dünya ve ahirette yardım edenim, koruyanımsın. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına kat. İşte bu sana vahyettiğimiz, görmediğinin, duymadığının, bilmediğinin haberlerindendir. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip kötü plan yaparlarken sen onların yanında değildin. Sen şiddetle arzulasan da insanların çoğu iman ediciler değildir. Ve sen buna karşılık onlardan herhangi bir ücret istemiyorsun. Kur'an alemlere sadece bir öğüttür. Ve göklerde ve yerde nice alametler, göstergeler var. Onlar ondan yüz çeviren kimseler olarak üzerlerinden gelir geçerler. Onların çoğu ortak koşmadan Allah'a iman etmezler. Yoksa bunlar Allah'ın azabından hepsini saracak bir felaket gelmesinden veya farkında değillerken ansızın kendilerine saatin, kıyametin, kopuş anının gelmesinden güven içinde midirler? De ki, işte bu benim yolumdur. Aklın, bilginin, sağduyunun gereği olarak Allah'a davet ediyorum. Ben ve bana uyanlar. ''De Allah arınıktır ve ben ortak koşanlardan değilim.'' ''Ve biz senden önce de yalnızca kentlerin kendi halkından kendilerine vahyettiğimiz bir takım olgun kişileri elçi olarak gönderdik.'' ''Şimdi o yerlerde şöyle bir gezip dolaşmadılar mı?'' ''Ki kendilerinden önce gelip geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar.'' Elbette ahiret yurdu Allah'ın koruması altına giren kişiler için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Sonunda elçiler ümit kesecek hale gelince ve kendilerinin yalanladıkları kanaatine varınca kendilerine yardımımız geldi. Sonra da dilediklerimiz kurtarıldı. Ve suçlular topluluğundan bizim azabımız gerçebilemez. Andolsun ki Yusuf, babası, kardeşleri, kıssalarında kavrama yeteneği olanlar için bir ibret vardır. Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak sadece içinde konu edilenlerin doğrulaması, inananlar için her şeyin ayrıntılı açıklaması bir yol gösterme ve rahmettir.